Binasını takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmak ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup, onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah, zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez.''